bir badire daha atlatılmış ve müşrikler yeniden geri püskürtülmüştü. Ancak bundan emin olmak gerekiyordu. Bu arada etraftan gelen haberler de iç açıcı değildi. Uhud'un yaralarını sarıp Hamraül Esed'den de zaferlerini tescil ettirerek dönen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kiram yoğun geçen iki günün ardından yaralarını sarma fırsatı bulmuşlardı. Ancak gelen haberler ...buna ayıracak zamanın bile olmadığını gösterir mahiyetteydi. Zira Uhud'da 70 sahabenin şehit oluşu... ...ve Mekke ordusunun kendince bir zaferle geri dönüşü... ...fırsat bekleyen başkalarının da iştahını kabartmış... ...ve Medine'ye saldırma duygularını tetiklemişti. Kendilerince Müslümanların kökünü kazımak için... ...Medine'ye saldırmanın tam zamanıydı. Ve bunun için ittifaklar kurulmaya... ...anlaşılan mekanlarda asker toplanmaya çoktan başlanmıştı. Tabi olarak bu haberler Resul-ü Ekrem'in kulağına da geliyordu. Elbette bunlar da çözülecekti. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...stratejilerini düşmanın atacağı adımları bekleyerek ortaya koyma yerine... ...daha aktif bir yol izleyerek kendisinin belirleyeceği düzlemde yürümeyi tercih ediyordu. Bu dönemde de aynı tavrı sergileyecek ve daha birileri Medine'ye saldırı hazırlığı yürütürken karşılarında Müslümanları bulu vereceklerdi. Aynı zamanda bu savaşla zaman kaybetmemenin bir başka adıydı. Zira henüz yola koyulmadan dağıtılan şer odaklarının bir daha toplanmasına imkan yoktu ve en azından bu savaşarak açılması muhtemel yaraların daha işin başındayken önüne geçilmesi anlamına geliyordu. Çünkü zaman, müspet hareket adına yapılması gerekenleri yapma zamanıydı. Allah Resulü de sırasıyla bu adımları atacak ve bir taraftan Tül arabda güvenliği sağlayıp adını nakşederken diğer yandan da etrafa muallimler göndererek Kur'anî düşüncenin yaygınlaşmasını hedefleyecekti. Bunun için etrafa keşif kolları gönderiyor, seriye ve gazvelerle Hicaz'daki hakimiyetini tescil ediyordu. Etrafa muallimler yolluyor ve ilahi mesajın muhtevasına muttali olmak için Medine'ye gelenlere de rehberlik yapıyordu. Mekke müşriklerinin yine gelecekleri gidişlerinden belliydi. En azından onlar yeniden toparlanıp gelecekleri ana kadar Kur'ani düşünce toplumun geneline mal edilmeli ve kitleler tarafından hüsnü kabulle karşılanmalıydı. Bunun için zaman, yarın ne olacağını bekleyerek vakit geçirme değil, yarını inşa adına sabırla aktiviteyi birleştirerek istikbale yürüme zamanıydı. Tarafta her şeye rağmen devam eden bir hayat vardı. Ve hayatın bu akışı içinde yaşanan olaylara paralel olarak cibril ile Emin'le olan münasebet bütün canlılığıyla devam ediyordu. Uhud'da kocası Saad İbni Rebi'yi şehit veren Hazreti Amre binti Hazm karnı burnunda ve yanında Hazreti Saad'ın emanetleriyle birlikte huzura gelecek ve şunları söyleyecekti. Ya Resulallah işte şunlar ...seninle birlikte Uhud'la savaşırken şehit olan Sa'd'ın kızlarıdır. Bunların amcaları ise gelip bütün mallarına el koydu. Ve yiyenlerine hiçbir şey bırakmadı. Bu konuda bize nasıl bir yol gösterirsin ya Resulallah? Halbuki bunlar ellerinde imkan olmadığı halde... ...yarınları adına hiçbir mesafe alamaz ve kendi yuvalarını da kuramazlar. Gerçekten acı bir durumdu. Bir tarafta kocasını kaybetmiş bir kadın ve diğer tarafta da o güne kadarki genel teammüle uyarak şehit olan kardeşinin mallarına el koyan bir anlayış. Huzurunda bulunan iki yetim masuma bakarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Umulur ki Allah celle celaluhu bu hususta da son hükmü verir buyurdu anlaşılan Cibril-i Emin'den gelecek cevabı bekliyordu ve bu cevabın gelmesi de gecikmeyecekti. Çok geçmeden mirasla ilgili hükümleri getiren Cibril-i Emin, vefat edip de arkada yakınlarını bırakanlar için Allah'ın nihai hükümlerini bildiren mesajları birer vahiy olarak Resulullah'a arz ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cabir İbni Abdullah'ı göndererek Sa'd i̇bn Rebi'nin hanımıyla kardeşini huzuruna çağırdı. O sırada Belharis İbn-i Hazreçliler arasında bulunan... ...ve Emri Nebevi karşısında koşarak icabet eden yorgun kardeşe döndü ve... ''Sa'd'ın iki kızına malın üçte ikisini... ...kızların annesine de sekizde birini ver. Geri kalanı da senindir.'' buyurdu. İlk defa bir miras taksiminde bulunuluyordu... Ve bunu duyan Saad'ın hanımı Amre bulunduğu yerden kendini tutamayıp Allahu Ekber! diye tekbir getirmeye başladı. Zira ilahi adalet tecelli ediyordu. Demek ki kadına da mirastan pay verilebiliyordu. Demek ki miras konusunda da artık gücü elinde bulunduranların dedikleri değil, Allah'ın adaleti tecelli edecek ve insanlar mağdur olmaktan kurtulacaklardı. O kadar sevinçliydi ki, onun bu tekbiri mescidin diğer köşelerinden de duyulacaktı. Aynı zamanda bu ilahi hükümlere göre yapılan ilk miras taksimi anlamına geliyordu. Medine için bu yeni bir haber demekti ve bazı insanlar o güne kadarki uygulamalarına son veren bu hükümleri duyar duymaz huzura gelerek önce Ya Resulallah senden bize ulaşan haberin aslı nedir? diye tetkik edip işin aslını öğrendikten sonra da şu tepkide bulunacaklardı. Ya Resulallah, yani şimdi biz babasının bıraktığı mirastan kızlara hisse mi vereceğiz? Halbuki onlar ne ata binebilir ne de cephede cenk yapabilirler. Aynı zamanda onlar elde ettikleri bu mallarla evlenip başkalarına gidecek kızlardır. Hem biz henüz eli kılıç tutmayan küçük çocuklara da mı mirastan pay vereceğiz? Halbuki onların bize bir faydası yoktur. Bunun üzerine Efendimiz de... Huzuruna gelip de yeni uygulamayı garipsiyen bu insanlara gelen Kur'an ayetlerini okuyacak ve Allah'ın bu husustaki son hükümlerini onlara tebliğ edecekti. Emreden o olduktan sonra ne denebilirdi ki? Hükmün kesinleştiği anlaşıldıktan sonra da sahabe olmanın gereği hemen yerine getirilecek ve bundan sonra kimse kendi arzu ve isteklerine göre mal taksimine girişmeyecekti. İnsanlar arasında adalet genel anlamda güçlünün tayin ettiği esaslar üzerinde yürüyen bir sistemdi. Bu sistemin içinde bir insanın sırtını dayayacağı güçlü bir dayanağı yoksa işi bitik demekti. Yetim çocuklar da aynı durumdaydı. Sıklıkla yaşanan savaş... ...ve nereden çıktığı bile belli olmayan kavgalarda... ...bir hiç uğruna ölenlerin geride bıraktıkları çocukları... ...genellikle yakınları tarafından himaye altına alınır... ...ve onlara miras kalan malların da... ...himaye edenlerin tasarrufuna geçtiğine inanılırdı. Bu çocuğun kız olması durumunda mesele daha da vahimdi. Zira bu malın başkalarına dağılmasını önlemek... ...ve bir başkasının bunlarda hak iddia etmesine zemin hazırlamamak için... Kız çocuklar evlendirilmez yahut da onlarla hamisi bulundukları yakınları evlenir, bütün mallarına el koydukları yetmiyormuş gibi aynı zamanda bu evlilik karşılığında onlara mehir anlamında hiçbir bedel de ödemezlerdi. Zaten cahiliye döneminde Araplar diledikleri kadar kadınla evlenebilir ve diledikleri zaman da onlarla yollarını ayırabilirlerdi. Tamamen erkeğin egemen olduğu bu toplumda evlilik veya boşanma kimsenin karışmadığı adiyattan bir mesele haline gelmişti. Bir yönüyle bu tabi karşılanan bir hadiseydi. Çünkü bitip tükenme bilmeyen savaşlarda erkeklerin ölüm oranı üst noktalara kadar ulaşmıştı. Ortalıkta dul kalan birçok kadın ve buna bağlı olarak da yetim kızlar bulunmaktaydı. Dolayısıyla bu kendi haklarını savunamayan yalnız bir kadının toplum içinde heder olmasının önüne geçebilmek için tabii ve olağan karşılanan bir durumdu. Bugüne kadar herhangi bir hüküm gelmediği için aynı uygulama hala devam ediyordu. Nihayet Cibril Yemin Allah Resulüne bu meseleye de neşter vuran uygulamayı getiriyordu. Önce ey insanlar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 kendisini vesile ederek birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız. Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Bütün insanlığın aynı baba ve annede birleşen bir tek aile oluşturduğunu, dolayısıyla insanların bu hukuka uygun davranmaları gerektiğini bildiren bu ifade, bundan sonra anlatılacaklar için mükemmel bir girişti. Böyle bir ifadenin ardından herkes dikkat kesilecek ve bundan sonra gelecek hükmü dinlemeye duracaktı. İşte şimdi o hüküm geliyordu. Yetimlere mallarını verin. Temizi verip murdara almayın. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız ...gerçekten büyük bir günahtır. Demek ki artık... ...himayeye alınan yetim kızlar konusunda... ...insanlar diledikleri gibi davranamayacak... ...mal ve mülklerinde istedikleri tasarrufta bulunamayacak... ...ve onları kendi iradelerinin dışında bir hayat yaşamaya... ...mahkum edemeyeceklerdi. Hazreti Ayşe validemizin de dediği gibi bu ayet... ...farklı gerekçelerle hakları elinden alınan yetim kızlar için...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 ''İki, üç veya dört hanım olmak üzere evlenin.'' Bu beyanlar o günkü uygulamalar açısından başlı başına bir devrimi ifade ediyordu. Meselenin iki yönü vardı. Öncelikle yetim hakkı ne kadar önemliydi ki Allah Celle Celaluhu onlar arasında adaleti gözetememe endişesinin olduğu yerde... ...onları evlere hapsedip diledikleri kimselerle evlenmelerine müsaade etmeme kendilerine hiçbir bedel ödemeden kendi nikahları altına alma, mal ve mülklerine el koyma şöyle dursun, onlar konusunda adil olunamaması durumunda yetimleri kendi iradeleriyle baş başa bırakıp başka kadınlarla evlenmenin tercih edilmesi gerektiğini söylüyordu. Buna bağlı ve dolaylı olarak da kimsenin karışmadığı ve bir yönüyle de zımnen takdir ettiği sayısız evliliğe sınır getiriyor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 Ancak dikkatlerden kaçmayan bir ifade daha olacaktı. Kur'an şöyle diyordu. Olanca gücünüzü kullanarak çaba sarf etseniz de kadınlar arasında adaleti temin etmeye güç yetiremezsiniz. Anlayan anlamıştı. Allah Celle Celaluhu insanların bir kadınla evliliklerini birer esas olarak alıyor ve istisnai durumlarda ve zaruretler söz konusu olduğu yerde adalet şartını ileri sürerek vicdanlara hitap ediyor ve o güne kadar sınırsız olarak kullanılan rakamı dörtte sınırlandırıyordu. O gün asab arasından Nevfel İbni Muaviye 5 Haris İbni Kay 8 ve Gaylağan İbni Seleme de 10 kadınla evliydi. Bunların her birisi de Efendimizin huzuruna gelecek ve durumlarını arz edeceklerdi. Allah Resulü her birine de 4 tanesinin yanlarında tutmalarını ve geride kalanlarla da yollarını ayırmalarını tavsiye ediyordu. Kadınlara tanınan hak ve özgürlükler bunlarla da sınırlı değildi.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 bunu şahitlerle tespit ettirin. Allah hesap sorandır ve onun hesap sorması kafidir. Görüldüğü gibi ayetler yetim kızlarla kadınlara ait hakları birer birer sıralamakta ve bu haklarını tespitte o güne kadar hiç olmayan bir irade beyanında bulunarak bu tercihi kadınlara vermekteydi. Öyleyse bundan sonra toplumda kadın, irade beyanında bulunabilen, söylediği zaman sözü dinlenen, hakkını elde etmek için bunun peşine düşebilen ve talep ettiği hakkı da bizzat Allah tarafından tespit edilen reel bir varlıktı.